Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misafire ikramda bulunması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Gelen misafire ikram etmeyi çok severdi. İkramda bulunmak çok güzel, ahlaki bir meziyettir. Hazreti İbrahim aleyhisselamla diğer peygamberlerden insanlara kalan bir sünnettir. Mekke'nin fethinden sonra her taraftan, uzaktan ve yakından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeye gelen çok misafiri oluyordu. Ensardan, cömert sahabelerden Remle ve Ümmi Şerik'in evleri misafirhane olarak kullanılıyordu. Bazen devlet ve kabile başkanlarından özel misafirler geliyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları mescitte misafir ediyordu. Evi misafir ağırlamaya müsait değildi. Bu özel misafirlerle bizzat ilgileniyordu. Bazen gelen misafirlere üzerinde kendi oturduğu minderini verirdi. Yol parası olmayan misafirlere ise para verir ve dış kapıya kadar uğurlardı. Habeşistan'dan gelen misafirlere de kendisi bizzat hizmet etmiştir. Ashabı hizmet etmek istediklerinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar bizim ashabımıza ikramda bulundular. Onlara bizzat hizmet etmek hoşuma gidiyor buyurmuştur. Taif'ten gelen Sakif heyetini de aynı şekilde mescitte misafir etmiş, bunlara da bizzat kendisi hizmet etmiştir. Gelenlerse bu eşsiz iyilik ve güzellik karşısında hep beraber Müslüman olmuşlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazen çok fazla misafir gelirdi. Öyle ki evindeki bütün yiyecekleri gelen bu misafirlere ikram eder, kendisi ve ev halkı o gece aç kalırlardı. Geceliğin uyandığında ise yine gelen misafirlerin ihtiyaçlarının olup olmadığına bakardı. Gelen misafiri elinden geldiği kadar memnun etmeden asla göndermezdi. Misafir kabul etme hususunda din ayrımı da yapmazdı. Müslim ve gayrimüslime aynı yakınlık ve ikramda bulunurdu. Fakir, yoksul, dul, yetim ve muhtaçlara ise her zaman daha fazla yardım ederdi. Mescid-i Nebevi'nin yan tarafında sahabelerin en fakiri olan suffa ehli kalıyorlardı. Bunlar hayatlarını İslam dinine vakfetmişlerdi. Bazen dört yüz kişi oluyorlardı. Çoğunun evi ve çoluk çocuğu yoktu. Bunların geçimlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılıyordu. Eğitimleriyle de özel ilgileniyordu. Bazen bir kısım ashabın bunları misafir ettiği oluyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört kişinin kaldırıp taşıyabileceği çok büyük bir kazanı vardı. Öğle vakti bu kazan getirilir, yemek yapılırdı. Suffe ashabı ise bu kazanın etrafında toplanır, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte aynı kazandan hep birlikte yemek yerlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen misafirlere ikramda bulunmayı ashab ve ümmetine tavsiye de buyurmuştur. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Buhari Misafirini ağırlamayan da hayır yoktur. Ahmet Müsned Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastaları ziyaret etmesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olanları ziyaret ederdi. Hastanın hal hatırını sorar, teselli edip moral ve destek verirdi. Zor, sıkıntılı günlerde hasta olanı yalnız bırakmaz, onunla ilgilenirdi. Ashabın durumunu da çok yakından izlerdi. Birkaç gün ashabından birilerini görmedi mi hemen durumunu sorardı. Şayet hasta ise ziyaretine giderdi. Hastanın tedavi olması gerekiyorsa tedavi olmasını söylerdi bizzat kendisi hastalanınca da tedavi olmuştur. Allah Celle Celalühü her hastalığın şifasını yaratmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretinde zengin, fakir, kadın, erkek, çocuk ve köle ayrımı yapmazdı. Hatta hasta olan gayrimüslimse ona da uğrar, hal ve hatrını sorardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Hastalanmıştı. Peygamberimiz çocuğun evine kadar giderek onu ziyarette bulundu. Müslüman olması için telkinde bulundu. Çocuk şehadet getirip Müslüman oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benimle bu çocuğu ateşten kurtaran Rabbime şükürler olsun. Buhari Torunu, Hazreti Zeynep'in kızı, hasta iken de ziyaretine gitmiş, can çekiştiğini görünce gözleri yaşarmıştı. O zamanlar camiyi süpüren Habeşli yoksul bir kadın vardı. Vefat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmemek için ashab haber vermeden onu defnettiler. Hazreti Peygamber bu kadının durumunu sordu. Vefat ettiğini öğrenince kadının kabrinin başına gitti. Dört tekbirle onun cenaze namazını kıldı ve dua etti. Hazreti Cabir radiyallahu anh çok ağır hastalanmıştı. Evi uzak olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret etmişti. Ağır hasta olduğunu görünce abdest alıp suyunu Cabir radiyallahu anh'ın yüzüne ve üzerine serpmişti. O anda Cabir radiyallahu kendisine gelip iyileşmiştir. Sa'd bin Vakkas radiyallahu an cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Veda haccında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke'ye hac yapmak için gitmişti. Mekke'deyken ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Peygamberimiz hasta olduğunu öğrenince onu ziyaretine gitti. Ve mübarek elini Sadın alnına koydu, yüzünü ve karnını meshetti, şifa bulması için dua etti ve Sad, Allah'ın izniyle bu hastalıktan şifa buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan daha birçok sahabiyi ziyaret etmiştir. Biri hastalandığında ya peygamberimiz bizzat kendisi onun ziyaretine giderdi ya da hastayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirirlerdi. Peygamberimiz hastaya şöyle dua ederdi. Şu hastanın hastalığını gider, şifa ver. Ancak sen şifa verirsin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Rabbim! Bu hastaya öyle bir şifa ver ki, bu şifa onun üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın. Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bir hastanın yanında hazır bulunduğunuzda ona hayır dua edin. Melekler sizin söylediklerinize amin derler. Müslim kim hasta ziyaretinde bulunursa, ziyaretinden evine dönene kadar cennetin hurma bahçelerinde gibidir. Müslim Aç olanı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirin esirlik bağlarını çözün. Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hediyeleşmeye önem vermesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Takdim edilen hediyeleri temiz ve helal olmak kaydıyla kabul edip geri çevirmezdi. Verilen hediyeleri asla küçük görmezdi. Krallar, kabile reisleri ve komşu ülkelerden çok hediyeler gelirdi. Kıymetli hediyeleri kendisi kullanmazdı. İlgili yerlere harcardı. Gelen bu hediyeleri devlet başkanı sıfatıyla müşriklerden asla hediye kabul etmezdi. Gelen bu hediyelere karşılık kendisi de hediye verirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kimsenin minneti altında kalmazdı. Mutlaka yapılan iyiliğin ve verilen hediyenin karşılığını daha fazlasıyla verirdi. Hicret esnasında çok sevdiği Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tarafından ona hediye edilen deveyi kabul etmemiş ve parasını vermiştir. Medine'de Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde altı ay misafir kaldığında, her gün Hazreti Eyüp radiyallahu anh'ın evine ve komşularına yemek göndermiştir. Medine'de yapılan cami arsası da ona hediye edilmek istenmiş, fakat kabul etmemiş ve arsanın bedelini ödemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bazen de İslam'a kazandırmak istediği şahıslara ve ziyarete gelen heyetlere hediyeler takdim ederdi. İslam'a yeni girenlere de yine böyle hediyeler verirdi. Huneyn Savaşı'na gidince Müslümanların silahları çok azdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlar henüz Müslüman olmayan Saffan İbni Ümeyye'den 100 zırh borç almıştı. Savaştan sonra ganimet mallarıyla birlikte dönen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safvan'la birlikte dolaşırken dağ yamacında bulunan çok sayıda deve ve koyunları oradaki arazilerle birlikte Safvan'a hediye etti. Yapılan bu cömertlik karşısında Safvan şehadet getirerek Müslüman oldu. Arapların en meşhur şairlerinden Kab İbni Züheyr'e iman etmeden önce yazmış olduğu şiirlerle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslümanları çok rahatsız ediyordu. Peygamberimiz Müslümanları rencide edici ve küçük düşürücü şiirler yazan Kab'ın öldürülmesi için emir verdi. Nihayet Kab Medine'ye gelerek peygamberimizin huzuruna çıktı. Şehadet getirerek Müslüman oldu. Ve yazmış olduğu güzel bir kasideyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme okudu. Bu kasidenin bir beyti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti. Beyt şöyleydi. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış kılıçlarından bir kılıçtır. Bu beyt üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hırkasını çıkartıp kaba hediye etti. Peygamberimiz verilen sadakaları kabul etmezdi. Bu sadakaları kendisi yemezdi. Fakir ve muhtaç durumda olanlara dağıtırdı. Peygamberimiz zekat memurlarının hediye almalarını da yasaklamıştır. Yapılan hizmet karşılığı görevlilerin hediye almasını caiz görmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye ile ilgili bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Zekat toplamak üzere gönderdiğim memura ne oluyor da şunlar size ait, şunlar da bana hediye edildi diyebiliyor? Babasının veya anasının evinde oturup da beklese idi kendisine bir şey hediye edilir miydi yoksa edilmez miydi? Görürdü. Müslüm Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye aranızdaki nefreti giderir, kinleri izale eder. Tirmizi Ey müminlerin kadınları! Bir koyunun paçası ile olsa bile hediyeleşin. Komşu komşusuna bunu vermeyi küçük görmesin. Buhari Hediyeyi reddetmeyiniz ve Müslümanlara... Vurmayınız. Ahmet Müsnet